Diyorlar ki Ruşen Eşref Ünaydın Çok sevdiğim eserleriniz arasında makberi hepsinden şahsi bulurum. Başka yazılarınızda Cornell, Racine, biraz Voltaire, Shakespeare, Hugo, Chateaubriand hissedilir. Fakat Macbeth'de sanatınız ve ruhunuzla birlikte yalnız sizi görürüm. Makber kaderin kuvvetli bir beyin vasıtasıyla çizilmiş grafiğidir. Heyecan, suçlama, şikayet, isyan, hıçkırık, yumruk, kahkaha, susmak, sarhoşluk ve meslek, hicran... Makber, batılı manadaki edebiyat tarzının ilk büyük lirik eseridir. Türk şiirine bir yükseklik, tarihi bir terakki berhalesi olmuştur. Hele edebiyatımızdaki Mersiye tarzının Fuzuli'den bugüne gelinceye kadar en ihtişamlı örneği bence Makber'dir. Bu duygu ve düşünce kırıntılarını büyük şaire Taksim'de Sıraselviler'deki apartmanın salonunda söylüyordum. Hamit, fikir dünyasının bütün ilham beldelerinde dolaşmış, her ülkenin renklerini ve kokularını duymak istemiş. Edebiyatımızın yenilikler babası Hamit, bu dinç ve sevimli ihtiyar mıydı? Fakat onda, başına buyurup yaşayışın mahremiyeti içinde, dağınık bir şairden fazla siyah bonjurlu, plastron boyun bağlı, ince iğneli rugan ayakkabılı, zengin ve zarif salon adamı, Daima günün şartlarına göre yaşayan bir adam hali vardı. Ağırbaşlı bir diplomat diyebilirdiniz fakat coşkun bir şair. Yalnız yüzünün çizgilerinde seçkin, tertemiz bir ruhun asil görünüşleri vardı. Yüksek alnına sarkan güzel yüzünü çevreleyen çok beyaz saçlar ve sakallar onda herhangi bir ihtiyarlık belirtisi halinde göze çarpmıyordu. Uzak yakın pek çok seyahatlerin, pek çok keder ve eğlencelerin bile bozmaya kıyamadığı bu muzaffer çehrenin etrafında... ...onlar gıpta edilecek bir şöhretin ipekli bir halesi gibiydi. Şinasi ile tanışık mıydınız Üstad? Evet, Şurada Taksim'de e, Filam isminde bir kahve bulunuyordu. Rahmetli Şinasi sık sık oraya çıkardı. Kahvenin orta yerinde çalgıcılara mahsus tümsetçe bir yer vardı. İşte Şinasi o tümsetçe yerin dibinde kendi kendine otururdu. Bastonunu hafif hafif dudaklarına dokundurur, hasretini çektiği Avrupa alemine dair düşüncelere dalmış gibi öylece dalgın dururdu. Bir akşam o kahvede görüştük. Beni Ahmet Refik Paşa'nın oğlu Refik Bey ona takdim etti. Şinasi kırca sakallıydı. O masalı bilirsiniz ya, sakalını tıraş ettirdi diye bir çare adamı azletmişlerdi. O sıralarda Namık Kemal, Ziyah Paşa filan Londra'da Hürriyet isminde bir gazete çıkartmaktaydılar. Bu gazetede Ziyah Paşa'nın Rüya adlı meşhur yazısı neşredilmişti. Onu okudunuz mu? diye sordu. Başını manalı bir suretle sallayarak, onlar şimdi İstanbul'u rüyada görüyorlar, dediydi. Bugünkü gibi hatırımdadır. Şinasi yazılarınızı okumuş mudur? Merhaba sevgili dinleyenler. Ruşen Eşref Ünaydı'nın Diyorlar Ki adlı tanınmış eserinden Abdülhakamit Tarhan'la yaptığı röportajdan bir bölüm dinledik. Bu programda sizlere yazarın yaşadığı dönemde hayatta olan birçok sanatçı ve yazarla yaptığı görüşmeleri bir araya topladığı Diyorlar Ki adlı eserini tanıtacağız. Önce yazarın hayat hikayesini kısaca aktaralım sizlere. Ruşen Eşref Ünaydın 13 Mart 1892'de İstanbul'da doğar. Galatasaray Sultanisi'ni daha sonra bugünkü adı İstanbul Üniversitesi olan Darül ün Edebiyat Fakültesini bitirir. İstanbul'da çeşitli okullarda edebiyat ve Fransızca öğretmenliği yapar. Reşat Nurey Güntekin'le de teyze çocukları olan Ruşen Eşref, öğretmenlik yıllarında yaptığı çevirilerle yazı hayatına atılır ve ilk yazılarını Tevfik Fikret'in teşvikiyle Servet-i yayınlar. Daha sonra Donanma, Tedrisat ve Türk Yurdu dergilerinde yazıları çıkar. 1923'te yayınladığı İstanbul'u tasvir eden Ayrılıklar adlı kitabından dolayı kendisine İstanbul Seyyahı adı verilen Ruşen Eşref'in hayatı 1918'den sonra tam bir seyyah gibi geçer. Vakit gazetesi muhabiri olarak Batum'a gitmesiyle başlayan gezginci yaşamı 7 gün, Tasviri Efkar ve Hakimiyet-i Milliye gazetelerinde devam eder. 1920'de Ankara'ya giderek Kurtuluş Savaşı'na katılır. Kurtuluş Savaşı yıllarında Anadolu'nun içinde bulunduğu durumu ve Anadolu insanını anlatan yazılarını alır kaleme. Lozan Konferansı'nda basın danışmanlığı yapar. 1923'te Afyon Karahisar milletvekili olarak meclise girer. Anadolu Ajansı Kurucu İdare Meclisi ve Harf İnkılabı Komisyonu'nda bulunur. 1933'te Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün genel sekreterliğini yapar. Tiran, Atina ve Budapest'te de elçilik, Roma, Londra ve Atina'da büyük elçilik yapar. 1952'de emekli olduğunda Türkiye'ye döner ve hayatının son yıllarını Atatürk'e dair hatıralarını kaleme almakla geçirir ve 21 Eylül 1959'da bir kalp krizi sonucu İstanbul'da vefat eder. Ruşen Eşref Ünaydın'ın eserlerinden bazıları şöyle. Anı ve sohbet tarzında yazdığı Geçmiş Günler, İstiklal Yolunda, Ayrılıklar adlı eserleri, ayrıca mensur şiirlerini yazdığı, felsefi düşüncelerle duygularının yer aldığı Damla Damla adlı kitabını sayabiliriz. Daha sonra Çanakkale Kahramanı Atatürk'ü ilk tanıtan Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal'le mülakat gelir. Yine anı türünde yazdığı Atatürk'ü özleyiş, Atatürk'ün hastalığı, Çanakkale'de savaşanlar dediler ki adlı eserleri vardır. Bunların yanı sıra yazarın çevirileri de olur. Andersen'den masallar bunlardan biridir. Sanatçı ve yazarlarla yaptığı görüşmeleri o dönemin çeşitli gazete ve dergilerinde edebi, ziyaretler ve mülakatlar başlığı altında kaleme alır Ruşen Eşref Ünaydın. Programımızda sizlere tanıtacağımız Diyorlar Ki adlı kitabında bunları toplu olarak 1918'de bir araya getirir. Sizlere programımızda yazarımızın bu röportajlarından örnekler sunmaya devam edeceğiz. Rujen Eşref anı, gezi yazıları ve daha çok bu mülakatlarıyla tanınmıştır. Ayrıca onun bütün yazdıklarına ve sizlere tanıttığımız bilhassa diyorlar ki adlı bu eserine onun şiirsel üslubu ayrı bir güzellik olarak da yansır. Şimdi örnek olarak sunacağımız bölümlerde sanatçılarla görüşmeye giderken yolda duyduğu hisleri ve heyecanları onların yaşadığı çevreleri tasvir ederken bu duyuş tarzı yoğunlukla hissediliyor öyle değil mi? Evet. Ayrıca yazarların yaşadıkları çevreye ait izlenimlerini verirken duyumsadığı ayrıntıları akıcı bir üslup havası içinde betimler bize. İstersen Halit Ziya Uşaklıgil'le yaptığı röportajından kısa bir örnek aktaralım dinleyicilerimize. Hı hı, aktaralım. Buz gibi vagonda gözlerimiz acıya acıya ''Çenelerimiz, paltolarımızın kalın yakasına sokula sokula, kararmış ahşap mahalleleri, yangın harabelerini, yıkık duvar diplerindeki uçsuz bucaksız bostanları geçtik.'' İstanbul'un tepelerine yaslanmış kubbeler ve minareler uzaklaştı, küçüldü, yükseldi. İnsana eski günleri düşündüren, hatırda savaş günlerinin hayhuyunu uyandıran yosunlu, viran surlara karşı azametle dikilmiş yedi kule kapılarını açtık. Ufuktaki uçlarında kışlalar görünen ova arkada kaldı. Kule diplerinde seyrek servili, taşları sararıp solmuş, bükülmüş tümsekleri kalmamış eski bir mezarlık vardı. İhtimal Fatih hücumunun askerleri orada yatıyor. Sonra fabrikalar, fabrikalar. Nihayet yalnız denizle, yalnız toprak. Rüzgarla savrulan ince karın, uçuk bir eflatun rengi döktüğü toprak. Büyük beyaz köşkün alt kattaki küçük gümüşi salonuna merdivenden çabuk çabuk inen üstad beni ayakta bulunca itiraf ediniz ki burası soğuk, müsaadenizle sizi yukarı alayım.'' diye elini uzattı. Saçları, kaşları, bıyıkları, sakalları baştan başa ağarmıştı. Fakat... Bütün bu beyazlıklara rağmen buruşuksuz tombul yüzünün pembeliği, zarif ve yarı istihzalı bakışları, parlak gözleri, bu ihtiyar çerçeve içinde hala çok genç bir adamın mevcut olduğunu söylüyordu. Siyah ceketinin etekleri sallanarak önümde merdivenden hızlı hızlı çıkarken ümid ederim ki benim yüzümden üşümediniz'' dedi ve küçük şık bir sofanın sağında bir kapıyı açtı. Halit Ziya Uşaklıgil yapılan bu röportajın devamını okumak merak eden okuyucularımıza kalıyor, öyle değil mi? Aa, evet, birbirinden ilginç ve dönemin hem edebi hem kültürel çevrelerine damgalarını vuran bu sanatçılarla yapılan görüşmelerde... ...Ruşen Eşref daha kimlere yer vermemiş ki? Sami Paşazade Sezai, cenab Şehavettin, Hüseyin Cahit Yalçın, Süleyman Nazif, Rıza Tevfik... Mehmet Emin Yurdakul, Halide Edip Adıvar, Hamdullah Supitan Ruever, Şair Nigar Hanım. Dur dur dur dur. Şair Nigar Hanım dedin de e, röportajında şiiri nasıl başladığını Ruşen Eşef'e bakın nasıl anlatıyor. Kendilerinden dinleyelim mi? Aa evet. Hadi dinleyelim. Kim bilir hanımefendi size ilk şiir hevesini veren sebepler ve ilhamlar nelerdi? Okudum ki küçük yaşta ruhunuzu terennüm etmeye başlamışsınız. Evet. Bana ilk şiir hevesini veren yaratılışımdır. Çünkü ben 12 yaşımda bir çocuktum. Kardeşim bir kaza sonunda ölmüştü ve benim en evvelki şiirimde muateysüf bir mersiye oldu. Türkçeyi ben Kadıköy'ünde Fransız mektebindeyken okuyup öğrendim. Babam bana öğretmen olarak Celal Sahir Bey'in kayınbabası olan Ebüllü İhsan Şükrü Efendi'yi seçmişti. İlk yazılarım çıkmaya başladığı zaman ben 14 yaşımdaydım. Diyebilirim ki şairlik zevkini annemden almışımdır. Çünkü annem efendim gayet çok şiir okurdu. Zavallı. Hasta olduğu zaman daima beyitler okurdu. Bununla beraber benim en büyük ilham kaynağım vatanım olmuştur. Ah bu gökyüzü. Bu deniz, bu boğaz benim ruhumu heyecana getiren onlardır. Ben yazıyor ve biriktiriyordum. Etrafım bunların neşretmeme müsait değildi. Sonra babam arkadaşlarından bazılarına bazı manzumeleri gösterdiği zaman efendim bunların niçin basılmadığı yolunda bazı itirazlara maruz kalmış ve bu teşvik neticesinde ilk şiir kitabım Efsus yayınlanmıştır. E, ee, bu röportajın da tamamını sizlere burada aktaramayız süremiz tabi ki buna yetmez. Merak edenler şair Nigar Hanım'ın Şinasi, Namık Kemal ve Abdülhak Hamid'in ortaya attıkları edebi hareket ve eski edebiyatımız hakkındaki görüşlerini böylelikle Ruşen Eşref Ünaydı'nın sorduğu diğer sorulara verdiği cevapları röportajının tamamını kitabımızı okuyarak öğrenebilirsiniz. Başka kimler vardı diyorlar ki adlı eserde? Ee, röportajlardan bazılarının kimlerle yapıldığını daha önce saymıştık öyle değil mi? Hı hı, evet. Ama daha kimler yok ki? Ziya Gökalp, Mehmet Fuat Köprülü, Ömer Seyfettin, Refik Halit Karay... Fazıl Ahmet Aykaç, Ali Kemal ve Ahmet Haşim'i unutmayalım. Tamamı 18 sanatçı. Evet. İstersen son olarak Hüseyin Cahit Yalçın'la yaptığı röportajdan bir bölüm dinleyelim. <Gülüyor> Saat 9. Hüseyin Cahit Bey buluşup konuşmak için bu saati uygun görmüştü. Kabartma çelenklerle süslü beyaz tavandaki tunçlardan ve billurdan dökülen ışıkların kamaştırdığı mermer merdivenlerde beyaz önlüklü hizmetçiyi takip ediyorum. Birkaç basamak sonra hayatı muhayyel yazarının huzuruna çıkacağım ve kendisiyle ilk defa görüşmek şerefini kazanacağım. Beyaz kanatları ardına kadar açık kapının yanında hizmetçi hafifçe eğildikten sonra geri çekiliyor. Hüseyin Cahit Bey gayet derin Maroken kanepenin köşesine gömülmüş gazete okumakla meşgul. Kibar bir tebessümle kalktı. Hareketlerinde fazla bir resmiyet, fazla bir merasim düşkünlüğü yok. Karşısındakinin üzerinde sade, cana yakın ve zeki bir adam tesiri bırakıyor. Fakat bu geniş ve beyaz odada Serveti i Fü'nün okurken hayalimizde canlandırdığımız zayıf, ince, titiz ve atak Cahit Bey'i bulamadım. Karşımda gümüşleşmiş, kırpık bıyıklı, çok açık alınlı, yakalığından gerdanı taşan, kırmızı yüzlü, durgun ve rahat bir adam var. Yeni tanışan iki kişi arasında elde olmadan sürüp giden sessizliği kırmak için ziyaretimin maksadını açtım. Hoş bir tebessümle şöyle cevap verdi. <gülüyor> evet biliyorum. Gazetelerde çok zaman takip edebiliyorum. Mesela Cenab ne kadar kuvvetli söylemiş. O ki en ufak bir şeyi bile döndürüp dolaştırdıktan sonra ancak sezdirir. Fakat tabii biliyorsunuz ben kaç yıl var ki bu işlerle hiç uğraşmıyorum. Doğrusu yakından haberdar olamıyorum. Şu şimdiki ticaret gibi edebiyat da bu sıralarda galiba zincirleme bir edebiyat oldu. Bir edebiyat bir üstatlık sözdür gidiyor. Ondan ona, ondan ona geçip duruyor. Sonra da ortada bir şeyler yok. Servet-i hararetli kavgacısı... ...edebiyattan bahsederken... ...eski bir rüyanın solgun izlerini... ...hatırlamaya çalışır gibi düşünüyordu. İri siyah gözlerinin paraltısında... ...kesik, biraz acele cümleler söyleyen... ...nazik ve hafif sesinde... ...elinin sık hareketlerinden hep... ...tereddütlü bir adam izleri vardı. Ardından... Hemen şu suali yönelttim kendilerine. Tanzimat devri edebi hareketleri için ne düşünürsünüz efendim? O hareket bir lüzum üzerine mi doğmuştu? Bu hareket kendiliğinden doğmuştur. Onu çevre ve ihtiyaçlar doğurmuştur. Artık lüzumlu lüzumsuz diye münakaşa edilemez. Nasıl ictimai ve siyasi bünyemiz değişiyor? Avrupalılaşıyorsa bu harekette edebiyatımızın bir avrupalılaşma belirtisidir. Yalnız bünyenin ve bütünün Avrupalılaşması başka bir takım hareketlerin neticesinden meydana gelmedir. Namık Kemal bence bir sanatkardan fazla, bir vatanseverdir. O devirden bir Abdülhak Hamit kalmıştır ki, işte her zaman yaşayacak bir sanatkar. Cenabın ve Fikret'in en büyük hocası Abdülhak Hamit'tir. Edebiyat-ı cedide, işte bu tanzimat hareketinin daha muntazam, daha modern bir şeklidir. O halde lütfen biraz da Edebiyat-ı Cedide'den bahsedin efendim. Mesela Edebiyat-ı Cedide için suniyidir diyorlar. Bilmem bilir misiniz? Edebiyat-ı Cedide sansürün birçok şeye mani olduğu bir zamanda teşekkül etmişti. Servet-i edebiyatı için ümitsiz edebiyat diyorlar. Bu zaman bu edebiyata yapmış olduğu tesirden meydana gelmektedir. Milli hayattan... İctimai hayattan tabiyetiyle bahsedilmiyordu. Fakat yine de mahalleye mefkuf, köydüğünü, görücü, eyip yolunda ve daha epey parçalar var ki milli hayata temas ediyor. Eee onlar da adeta aşırmaca yazılıyordu. Bütün gün sanat sanat içindir diye bağırdık. Bu bizim için bir çeşit parola, bir çeşit göstermelikti. Bunu daha ziyade sansüre karşı kendimizi müdafaa etmek için sık sık bir kalkan gibi kullanırdık. Serveti Füyun'unun nazmında en ziyade hakim olan şahsiyet hangisidir? Evet sevgili dinleyenler, röportajlarımızın içeriğinde daha böyle birçok soru ve sanatçılarımızla yapılan görüşmeler var. Bu Uşan Eşref Ünaydın'ın Diyorlar Ki adlı bu kitabını sanatçıların arasında oluşan sözlü ve yazılı münakaşaları ve edebi dönemlere ait bir takım polemikleri bazen aydınlatıcı bir düşünüşle bazen de ironiyle okuruz. Edebiyatçılarımızın yaşadıkları döneme ait görüş ve düşünüşlerini öğrenmek ve edebiyata olan merakını, bilgisini daha da geliştirmek isteyenler, röportaj üslubunun en güzel örneklerinden olan bu eseri okumak artık size kalıyor.